Minareler, minareler, camilerde namaza çağrıyı bildirmek ve sala duyuru okumak için inşa edilmiş ana yapıdan yüksek tasarlanan yapılardır. Ayasofya camiye çevrildikten hemen sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından. Yarım kubbelerden birinin üzerine ahşap bir minare yaptırılmıştır. Bu minare günümüze gelmemiştir. Güneydoğu'da bulunan tuğla minarenin yapım bakımından incelendiğinde Fatih Sultan Mehmet veya 2. Bayezid dönemine tarihlendirilebilir. Baba Hümayun tarafındaki minarenin Edirne'deki Selim'in cami minarelerine benzerliğinden dolayı 2. Selim döneminde Mimar Sinan tarafından yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Güneybatı ve kuzeybatı yönündeki Eşminareler ise Sultan 3. Murad zamanında yine Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Yüksekliği 60 metre. Olan minareler, kalın gövdeli masif çizgileriyle Ayasofya'nın ana yapısını tamamlamaktadırlar. 15, 16. ve 19. yüzyıllarda yapılan onarımlarda minarelere dönemin değişik süslemeleri eklenmiştir.